Abiler selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Sizleri görünce insan dünyayı unutuyor ya. Elhamdülillah. Ersin kral hoş geldin. Hoş bulduk kral. Sen de hoş geldin. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> nasıl keyifler? Okumalar nasıl gidiyor? Her şey en son son sahabeyi Hazreti İsa demiştim. Ne var? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var mı gelişme? <gülüyor> Vay Ersin kral ya. Çay Aman takla. Bunlar hep var ya, yayınlanacak Ersin Kral. Taklaya geldi. <gülüyor> Hoş geldin Mustafa. Nasılsın? İyi mi keyifler? Elhamdülillah, çok şükür. Vallahi ya, ne özlemişiz ya. Salı yiyiple çekiyor insan. Bayram girdi ya elhamdülillah, o da bir rahmet. Ama salılarımızın ayrı bir zevki, ayrı bir keyfi var. Değil mi Levent abi? Özlüyor insan ya, hamdolsun. Ve bakıyorum gitgide de sığmıyoruz abi. Allah daha büyük yerler nasip etsin. Amin. Gençlik merkezleri. Amin. Düşünsene abi, sohbet bitmiş. Sohbette böyle kabirden mabirden, böyle giydirip durmuşuz sohbette. En son tellemişsin, afakanlar basmış. En son çıkıyorsun abi terasta böyle. Diyorsun ki ya bunun üstü kapalı ama hava da güzelmiş diyorsun. Bir kardeş düğmeye basılıyor, tenta açılıyor böyle. Ulan diyorsun şöyle sağdan soldan da esseydi. camları çeviriyorsun böyle. Elinde karamel macchiato, Ersek Kral senin içecekten bahsediyorum. Böyle terasta havanı almışsın abi sohbet sonrası. Oturuyorsun bir de diyorsun Gaza geliyorsun abi. Bir de Kur'anım kim diyorsun. Bir de diyorsun lan Gaza geldim. Bir yıllık da kazanamaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Takdiren abi o kadar Gaza gelme. <gülüyor> Allah inşallah o günleri biz çok inanıyoruz yani nasip edeceğine. Dışarıdaki genç kardeşlerimizin öyle yerlerde vakit geçireceğine. Bunun için böyle çok vefalı, çok sadakatli, çok fedakar arkadaşların çıkacağına. Yani o günlerin geleceğine inanıyoruz yani elhamdülillah. Üstad hazretlerinin o eski günleri geliyor Levent abi aklıma. Hatırlıyorsun değil mi? Rusya'da birinci cihan harbinde esir düşüyor. Rus komutan geliyor, ayağa kalkmıyor ve elinde bir çubuk. Diyor ki sen ne yapıyorsun böyle diyor. Gelecekteki medrese planını çiziyorum diyor. Abi normal bir şeyden bahsetmiyorum. Birinci cihan harbinde esirsin. Düşünebiliyor musun? Birinci cihan harbinde elinde tutunabileceğin hiçbir dal yok. Etrafında insanlar yok bırak insanı desen ki hadi burada desen ki ulan tek başıma başladım gider konu komşunun kapısını çalarım öyle bir şansım bile yok ya Savaş esirirsin birinci cihan harbinde bir dönem vanda o zamanlar tabi yine savaş zamanı bir tane rus asker geliyor Üstada çok ümitler kıracak cümleler ediyor ne diyor biliyor musun üstad Mustafa <gülüyor> bak eyvallahsızlık ne demek bir cümleyle aleme meydan okumak ne demek ne diyor Onur ''Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır.'' diyor. Postaya bak ya. Elhamdülillah. Tabi nasıl oluyor abi bunlar? Bunlar insanlarda oturmuş bir inanç sistemiyle oluyor. Yani bizim inanç sistemi dediğimiz bir yaratıcıya inandım, devam böyle. Yani bu değil. Bu işin çok kevgir deliği var. Nasıl bir yaratıcıya inanıyorsun? Acaba inandığın yaratıcın özellikleri nedir? İş yerinde malı tanıtıp tarif edebildiğin kadar İman edip inandığın yaratıcıyı da tanıtıp tarif edebiliyor musun? Başına gelen sebeplerin sana içtimai hayatta çarptığı bütün meseleleri Evet bir Allah var ve başıma gelen olayların hikmeti budur diye Sebep sonuç tenasubilliyet prensibine bağlayabiliyor musun? Yaratıcı bana burada acaba şunu mu demek istiyor? Acaba şu haramı işleyip şu şefkat tokadını yemiş olabilir miyim? deyip bu basamak silsiyayı canlandırabiliyor musun? Eğer bunlar canlanmıyorsa kardeşim, insanlarda çok büyük hastalıklar oluşuyor vatan abi. Bu hastalıklardan bir tanesi üniversite ekolünde, ekol diyorum yani bu moda gibi bir hastalık. Nedir abi? Ateizm diye bir hastalık türüde üniversitede moda yani. Ne oluyor? Allah'ı, melekleri, ruhları ve metafizik bütün varlıkları inkar ediyor bu ateizm. Yani böyle bir inanç sistemi. Biz de bugün şahıslardan konuşmayacağız. Biz sıfatlardan konuşacağız yani bu ateizmin sirayet ettiği sıfatlar nelerdir? Bunun kötülükleri nelerdir? Yani neden buna inanıyorlar? Şimdi abi biz yaratılış olarak bizim ruhumuzda fıtraten inanca biz müteallikiz Yusuf. Yani mutlaka bizim inanmamız lazım öyle onun doğrultusuna gideriz. İnsanı bu yüzden ayakta tutan kat ve iskelet sistemi değildir. Bir inanç sistemidir. E vatan abi bu adamlarda hakikat yolunu bulamayınca nüfus edemeyince ne oluyor? Mecbur batıl bir şeye tutunmuş oluyor. E bu sefer bunlar birbirini doğuruyor ve duruma çok saçma bir şeyler çıkıyor ortaya. Bak abi ateistlerin durumunu özetleyelim. Ateist düşünce nasıl oluyor Yusuf? Diyor ki ben sanatı görürüm ama sanatkarı görmeden ben inanmam onun varlığına diyor. Doğru mu vatan abi? Ne yapmış oluyor abi? Aklın vazifesini göze yüklemiş oluyor. Halbuki Mustafa zerre kadar aklı olan bilir ki sanatlı bir eser sanatkarı icap eder kardeşi. Yani şu bardağı bir üretici olmadan Muhammed Emin yapılması mümkün mü? Şu kitabı bir matbaaya girmeden, bir basım eli değmeden, yani bir sanatkarın dokunmadan olması mümkün mü Kaan abi? Ne yapıyor abi problemlerde? Aklın vazifesini göze yüklüyor. Sonra ne oluyor? Akıl kullanılmaya kullanılmaya köşede duruyor. Bu adam bir gün sosyal hayatta vatan kompütere gidiyor. Vatan kompüterdeki güvenlik görevlisine vatan sana emanet dostum diye espri yapıp şopla dayak yiyor adam. Niye? Akıl devre dışı. Bütün vazife göze kalmış. Hadi bütün vazife göze kalmış. Görmediği Darwin'e inananlara da buradan çok selam söylüyoruz abi. <gülüyor> Lan onu da kullanamıyorum. <gülüyor> nasıl yapacağız? Abi bu ateizm durumu ilginç bir durum. Ama geçen gün onu böyle düşündüm evde ayrıntılı. Dedim yani inançsızlık nasıl bir şey, ateizm nasıl bir şey. Bir baktım abi, bunların tek düşman oldukları din İslam. Doğru mu abi? Tek varlıklarını kabul ettikleri dinde sadece İslam. Anladım. Bunlar da tek bir dine inanıyorlar. İslam. <gülüyor> Ama alttan alttan yol yapıyorlar, göstermiyorlar abi. Bir de şöyle bir olay var. Yani bir olayı tanıtmaya çalışıyorum. Ateizm durumunu tanıtmaya çalışıyorum abi. Şimdi bunlar zaman zaman farklı düşünceler çıkarıyorlar ortaya. Mesela burada konuşuyoruz. "Kardeşim sen bu kainata nasıl geldi? Beni annem yaptı." diyor. Ulan annem yaptı. Onur senin bebek bir yaşına varmak üzere değil mi? Nasıl eli yüzü düzgün, değil mi? Çok güzel çizilmiş, saçlar uzamaya devam ediyor, bir yaşına varmak üzere. Doğru mu Onur? İki yıl önce kime çizdirdiniz? <gülüyor> Ulan taklaya gelir insan tabi. Yani beni annem yaptı diyor. Ulan senin annem resmini çizemez senin. Nasıl yapacak annen yani? Anlatabiliyor muyum abi? İşin ucunda çok çıkılmaz sıkıntılı bir yerlere dayanıyor yani. Kimisi de tabi bu işin devamında neyi söylüyor Levent abi? Bir ders yapmıştık hatırlarsan. Kainatta tabiat ana bizim en büyük yaratıcımız, yaratıcımızdır diyor. Bir ders yapmış. tabiat ananın kocası kim diye. Hatta kardeşlere de ilan etmiştik. Tabiat anaya da burada çağrıda bulmuştuk. Tabiat ana sen de bir anasın. Gel yapma iman et. Cennet anneler ayakları altında. Ama fayda etmedi yani. Bu da tıkanınca abi. Üniversitede en popi ekoldür abi. Evrim denen bir teori var. Bu teoriye inanıyorlar. Tabii çok açacak değilim ama şunu söyleyeceğim. Bitkilerin... Hayvanların, insanların ortak özelliklerinin olması ortak silsile halinde bir varlıktan neşet ettiklerini göstermez. Onların ortak özelliklerinin, ortak mühürlerinin olması yaratıcının ortak olduğuna delildir. Ama bir, bir de böyle düşün Levent abi. <gülüyor> Öyle değil mi? Daha makul bir yol çıkıyor. Yani zaten Kainat kitabını biraz makul okusa bir adam, yani eline bir mandala, mandalini aldığında bakacaktır. Yahu resmen Cenabı Allah Rahmet esintileriyle dilimlemiş, yollamış abi ya. Demiş ki mandalina kendi kendine diyor. Ulan bu herif beni elma gibi zanneder, ısırır. Üstüne suyumuz sıçratır. Var dilimle dilimli mi çıkayım diyor. Resmen rahmet yağdırmış Cenab-ı Allah. Şimdi abi bugünkü konumuza geliyoruz. Yeni bir soru türedi ortada. Nedir bu soru? Allah kendinden büyük taş yaratabilir mi? Abi bugünkü konumuz bu. Neymiş kardeşim konumuz Furkan? Allah kendinden büyük taş yaratabilir mi? Var mı burada üniversitede okuyan kardeşlerim? Varsa Yusuf, duyuyor musunuz bu soruları? Duyuyoruz Çokça duyuyoruz değil mi? Neden? Taklaya getirmeye çalışıyorlar. İşte nerede açık bulurum diye. Çünkü inanmayacak ki belki haramlar günahlar biraz daha rahat işlenebilsin. Bir yaratıcının varlığıyla insan rahat zina edemez. Bir yaratıcının var olduğuna iman edip çok rahat iş işemez insan. Ancak bir açık bulacak, cenab Allah'ı inkar edecek ki rahat rahat devam etsin. Bu açıkta da şu an günümüzdeki Levent abi soru aklında mı abi? Allah kendinden büyük bir taş yaratabilir mi? Abi şimdi Risaleden birkaç cümle okuyacağız vatan abi. Ama formül niteliğinde cümle. Gel ey muhakemesiz arkadaş. Akıl muvazelelerini kullanamayan. Yani aklını yeteri kadar çalıştırmayan. üstad bunun kibarcasını söylüyor. Gel ey muhakemesiz arkadaş. Sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak istemiyorsun. Muhammed'in problemler deymiş. Sarayın sahibini tanımıyor ve tanımak istemiyor değil mi? Bunun için bir amel etmiyor. Çünkü istibat ediyorsun yani onu tanımayı akıldan uzak görüyorsun, onu sığıştıramıyorsun. Bak abi bizde de bu problem çok var. Yani biz bir Allah'a iman ediyoruz ama nasıl bir Allah deyince menkıbe anlatıyoruz yani. Bir insan hanımı kadar Rabbine tarif edip anlatamıyor çoğu zaman. Mesela desek ki camide her gün dilimizde lafız olarak çıkan bir Allahu Ekber ne demek Levent abi? Yani bu Allahu Ekber ne demek bunun Türkçe karşılığını söylüyoruz. Ama mana ve maksat içerikli olarak Allahu Ekber ne demek yani bizim bunu bilmemiz lazım abi. Şimdi bak baktığında şu kitap şu bardaktan daha büyük doğru mu Levent abi? Kitap bardaktan daha büyük. Peki soruyorum masa mı daha büyük kitap mı daha büyük abi? Efendim beraber işleyelim Uğur hangisi daha büyük? Masa kitaptan daha büyük. Fatih kitap büyüklük sıfatını kaybetti mi? Kaybetti. Peki oda mı daha büyük masa mı? Oda. Bu sefer de masa büyüklük sıfatını kaybetti mi? Demek ki kardeşim, masa, oda, kitap bunların bütün büyüklükleri izafi ve görecelidir Levent abi. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunlar relatif bir büyüklüğe bağlıdır. Yani nedir? Ancak bir kıyas ile bunların büyüklükleri karşılaştırılabilir. Çünkü yaratılan her şey abi izafeten, göreceli olarak büyüktür. Mesela Ömer mi büyük, Furkan mı? Şimdi kilo olarak baktığında Ömer. Belki üniversite olarak baksan Furkan, güç olarak baksan Fatih. Büyük ama neye göre büyük yani? Biz bir Allahu Ekber diyoruz ama haşa anlaşılsın diye söylüyorum haşa. Yani güç olarak mı, ilim olarak mı, kudret yani ne olarak yani böyle? Haşa insan bir insan gibi düşünüyor yaratıcıyı ama bütün büyüklükler izafi olan bir mutlak büyüklükten çıkması zaruridir. Nasıl bir dağa çıktığında ufak ufak sulardan su içersin derelerden, ve anlarsın ki hepsinin bir kaynağı vardır dağın yamacında. Evlere, dükkanlara girdiğinde elektriklere bakar ve bütün bunların bağlı olduğu bir merkezi tarafı görürsün. Aynen öyle de. Kainatta gördüğün kıyaslanabilir ve izafi bütün büyüklükler, kıyaslanamayacak bir büyüklüğe işaret eder. Çünkü binlerce gölge görsen, bir aslına işarettir. Kıyas kabul etmeyen büyüklüğe, Kıyas kabul etmeyen mutlak büyüklüğe Mustafa Allahu Ekber diyoruz. Madem yaratıcının büyüklüğü kıyas kabul etmiyor, onu yaratılmış bir şeylerle kıyas etmek nasıl akıldan uzak oluyor? Burada abi bir Allahu Ekber lafzını biraz anlamaya çalıştık. Devam ediyorum cümlelere. Gel ey muhakemesiz arkadaş sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun veya tanımak istemiyorsun. Çünkü istibat ediyorsun. Bak bakıyorsun çok önemli cümleler geliyor. Onun acip sanatlarını, harika enfes sanatlarını ve halatını akla sığıştıramadığından... Ne yapıyor Mustafa? Mükemmel bir sanat var ortada. Ne yapıyor arkadaş? Akla sığıştıramıyor. sığıştıramıyor. Sığıştıramayınca sence ne yapar? İnkar'a sapıyorsun. Bak abi akla sığışmadığından nereye gidiyor abi konu? İnkar'a doğru gidiyor. Sorumuz neydi kan abi hatırlıyor musun? Ana sorumuz? Allah kendisinden ne yapıyor? Taşarada yürüyor. Heh. Şimdi bakalım bu soru nasıl bir soruymuş? Konuya giriyoruz çok önemli bir yer. Abi dikkatler burada mı? Çok önemli. Arda hazır mısın? Matematikte paradoks diye bir şey var hatırlıyor musun? Burası diye bir adamın çıkardığı bir hadise. <gülüyor> Türkçesi yanıltma abi. Yani daha güzel bir cümleyle söyleyecek olursak kısır döngü demek paradoks. Davut çok ciddi bir soru mantık hatasıdır paradoks. Bak şimdi abi. Bir tane paradoks paylaşacağım ama dikkatleri buraya vermeniz lazım. Cümleyi söylüyorum. Asla durdurulamaz bir tren. Nasıl bir trenmiş Bedo? Asla, asla durdurulamaz. Önüne ne çıksa ne olsa durar mı? Durmaz. Asla durdurulamayacak bir tren, asla yıkılmaz bir duvara çarparsa ne olur? Kafa gitti değil mi? <gülüyor> i̇şte bu saçmalığa paradoks deniyor abi. Bak baştan alıyorum. Asla durdurulamaz bir tren var. Nasıl bir tren abi Arda? Asla durdurulamaz. Duvarımız nasıldı? Asla yıkılamaz bir duvara çarparsa ne olur? Ulan tren devam etse duvar asla yıkılmaz olmaz. Değil mi abi? Eğer duvar yıkılmadığını kabul edip tren çarpıp dursa o da asla durmaz. Bir tren olmaz. Bu kısır döngüye paradoks deniyor. Kaan abi. Bu kısır döngü. Tavuk mu yumurtada çıkar yumurtada? E? O yapıyorlar ya. O da paradoks işte. Bak en büyük paradoks üniversitede kardeşlerim bilir. Hani her sınıfta vardır ya 3-4 tane abla vardır böyle. Deli gibi ders çalışır böyle. Ulan madem evleneceksin, o kadar çalışıp çanı niye yükseltiyorsun? <gülüyor> i̇şte uzalımın kızları bunlar. <gülüyor> Bu paradoksu çözemiyoruz. Abi, çok önemli bir hadise. Paradoksu var mı anlamayan Ersin Kral? Asla durdurulamaz bir tren var. Asla yıkılmaz bir duvara. Bunun bir cevabı var mı Ömer kardeşim? Yok değil mi? Bu cevabı olmayan döngülere paradoks deniyor kardeşim. Bak şimdi. Taklayı getireceği cümleye bak. Allah neymiş? Kendinden büyük taş yaratabilir mi? Bak şimdi, desen ki hayır yaratamaz, adziyet isnat etmiş olacaksın, desen ki evet yaratır, onun büyüklüğünü kıyas ederek derecesini düşürmüş olacaksın. Allah'tan büyük hiçbir şeyin olmadığı bir yerde Fatih kardeşim, başka bir yaratılmışın büyüklüğünden bahsedilemez. Ne yapıyor? Bizi taklaya getirecek kılıçsız battal gaz. Bak abi sonsuz diye bir olay var. Zeki kardeşim biliyorsun değil mi sonsuzu? Sana bir soru soracağım Zeki matematikte. Sonsuz artı 7 milyon ne yapar? Sonsuz yapar değil mi? Peki Fatih sonsuz eksi 3 katrilyon ne yapar? Gene sonsuz yapar. Sonsuzu bir sayı sayıyla kıyaslayabilir misin? Neden kıyaslayamaz Mustafa? Çünkü sonsuz başta bir sayı değildir. Sonsuz bir kavramın adıdır sonsuz kıyas kabul etmez. Desen ki 3 trilyonla 3 trilyon artı sonsuzu, düzeltiyorum, sonsuzla sonsuz artı 3 trilyonu kıyaslayayım dersen o iş elinde patlar. Çünkü sonsuz kavramıyla hiçbir şey kıyaslanamayacağı gibi. Sonsuz mutlak büyüklükte bir Allah'a kendinden daha büyük taş yaratır mı gibi böyle saçma bir soru sorulamaz. Neden cevabı yok Ömer? Anlatabildim mi kardeşim? Çünkü soruda çok ciddi bir mantık hatası var. Bunlar neyi bilmiyor? Yaratıcı kavramını. Eğer öyle bir taş yaratsaydı o yaratıcı olmazdı. Yaratıcılık özelliği ortadan kalkmış olurdu abi. Nasıl aynadaki sonsuz görüntü bir asıl etmez? Yaratılan varlıkların hiçbiri bir asıl etmeyeceğinden bedir abi asla ve asla yaratıcıyla kıyas kabul edilmez. Bak abi. Lemalardan çok hoşuma giden bir yer var. Yani Envar Neşat 89. sayfada bir gün olur biriyle sohbet ederseniz ben mutlaka okumanızı öneririm. Bak şimdi abi birazdan diyeceksin ki ya Mehmet kardeş bu mesele bu kadar kadarmıymış diyeceksin. Gerçekten çok ilginç bir olay. Çok acayip bir teknik var. Bir saray yüzer kapalı kapıları var. Neyi konuşuyoruz kardeşim? Bir sarayı. Peki kaç tane kapısı var bu sarayın? Yüz tane. Nasıl kapılar bunlar? Kapalı kapıları var. Sarayımız burada mı Fatih? Sarayımızın kaç kapısı var kardeşim? Yüz. Peki bu kapıların özellikleri nedir? Kapalı. Kapıyı evdeki kapı gibi düşünün Ayhan. Hani böyle evin içinden açıyorsunuz, dışarıdan açılmıyor ya. Dış kapı. Aynen öyle kapılar düşünün abi. Bir tek kapı açılmasıyla, kaç kapısı vardı sarayın? Yüz tane. Bir tek kapı açılmasıyla Onur, o saraya girilebilir. Doğru mu kardeşim? Öteki kapılarda içerden açılabilir. Öyle değil mi Mehmet? Kaç tane kapı vardı sarayımızda? Yüz tane. Bir kapı açık oldu. Ben o kapıdan içeri girsem, Fatih Diyar 99'unu da içeriden açabilir miyim? Açarım. Eğer bütün kapılar açık olsa bir iki tanesi kapansa. Bu sefer Vatan abi 99 kapı açtı. Bir tanesi kapalı. O saraya girilemeyeceği söylenebilir mi? Söylenemez değil mi? Ne yapar insan? Yani şunu yapsa bir adam kardeş şurada 99 kapı var. Gir birinde olmaz. İlla bundan, illa <gülüyor> Lan ahmak der misin, demez misin? Ne yapıyor abi? İslamiyet'in anlaşılabilecek milyon tane konusu var. Diyelim ki 99 tanesini anlayamadın. Yahu bu bir ilimdir, bu bir bilimdir, sistematiktir. Anlayabileceğin bir tane kapıdan girsen Fatih, bütün hepsini içerden açabileceksin. Ama ne yapıyor? Bırak 99 kapalı kapıyı. Bugün kimle aynı masada otursan 99 tane rahat anlaşılabilecek belki bir tane de İslamiyet'in doktora seviyesinde anlaşılabilecek konusu var. O da illa kafayı oraya vuruyor. Ben onu anlayacağım, ben onu anlayacağım diye. Nedir o sorusu? Allah kendinden büyük taş yaratabilir mi? Halbuki be güzel kardeşim girsen 99 tane istediğin kapıdan, içerideki açılmaz mı abicim? Ne güzel betirmemiş değil mi üstad? İşte hakayı ki imaniye o saraydır. Her bir delil bir anahtarıdır. İspat ediyor, kapı açılıyor Levent abi. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakiki imaniyeden vazgeçilmez ve inkar edilemez. Çok önemli bir yere geliyoruz Fatih, hazır mısın? Şimdi burada adam var, takıldığı konu var, başrolde biri daha var, Recep, şeytan. Şeytan ise bazı sebeplere binaen, ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan kapıyı gösterir, ispat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor. İşte bu saraya girilmez. Belki saray değildir. İçinde bir şey yoktur der ve şeytan onu acip bir şekilde kandırır. Cile görüyor musun abi? Bir noktaya tıkanıyor yani bir noktaya Halbuki rahatça meşveret edip istişare edebileceğin 99 tane konu varken o kapıya böyle kafasını çarpıdırıyor. Düşsene Fadi, bir gün iş yerine gidiyorsun. Ön kapı var, arka kapı var. Beş tane kapı var. Dördünü de açık unutmuşsun. Senin eleman kafa atıyor kapıya. Diyor ki ya Refik abi, Refik abi ne yapıyorsun hayırdır? Bu kapıdan girmeye çalışıyorum. Yani şunu der misin? Ya bu adamdan gerçekten bir cacık olmaz der değil mi insan? Dört tane açık kapı var. Peki açık kapı sayısını 99'a çekip çektiğinde ne olur? Hiçbir gecik olmaz abi. Problemi görüyor musun? Bu kadar açık kapı varken ayhan girilmiyor. İyi Mehmet kardeş, ateist anlattın, deist anlattın. İyi de bunlar bizim eşi, işimize ne yarayacak yani? Şimdi eve gittin Fatih, hanım diyecek, gel senin yoktu hanım. Hanım diyecek, Fatih bugün ne yaptın? Ya işte öyle din min ateizm falan. Yani ne işimize yarayacak bu abi? Yani bu iman sistemi diyoruz, inat sistemi, ne işimize yarayacak? İkinci dünya savaşında vatan abi Hitler, adamların göz kapaklarını kesiyor. Göz kapakları kesilen adamlar sinir sistemi çöküyor göz kapağı kesince. Çıldırarak görüyorlar Kaan abi, çıldırarak. Çıldırarak. Günlük hayatında bir Allah yok gibi yaşayan insanların iman sistemi çökecektir. İman sistemi çöken adamların Bedirhan ahirette yaşayacakları yanında çıldırmak bir nimet sayılacaktır. Nasıl bir Allah, bunu ilimle bilmeden anlayamayacağız Fatih. Astronomi ilmini bilmeyen bir adam güneşe elma kadar zanneder. Allah'ı tanımayan bir insansa, cehennemi köz zannediyor. O yaktigimiz kömürlerin közü zannediyor kardeşim. Bu yüzden bir Allah yok gibi yaşayan, ya da bir yaratıcıya inanmayan kardeşlere buradan sesleniyorum ki Yusuf. Ya ölüme bir çare bulun. Ya da susun. Çünkü sonsuz asılmayı bekleyen bir adam bu dünyada hakiki mutlu edilemez. Sonunu düşünen ateist olamaz. Allah rızası için El Fatih